Bir anda değişir vaziyet İyi kalp insanlar modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi Buyursunlar Fahir Bey, buyursunlar Oktay Demirci Buyursunlar Ege Bey ve günaydınlar Buyursunlar Sevgili Fahir değiliniz. Bey diyorum o zaman ben de günaydın diyorum Günaydın diyorsunuz o zaman e, bu, bugün yaptığımız çekiliş sonucunda talihli e, Ben e, miyim? Evet Yaşasın Siz çıktınız buyurun. Çok <gülüyor> teşekkür için. ederim Bugün ilk sayfalarda aynı haber var Onu ben biraz değinmek istiyorum o habere ee, o haberi bir gıdıklayalım diyorum ben Gıdıklayalım hocam Buyurun gıdıklayalım <gülüyor> Erke Erke Erke biliyorsunuz bilimsel düşüncenin gücü Sloganıyla bir süredir reklamlarını görüyoruz ama ne olduğunu bilmediğimizden rahat rahat konuşabilme Gücüymüş Ne efendim Bilimsel düşüncenin gücü işte Tamam da ne yani Düşünce gücü yani Hayır o sloganı bilimsel Tamam da düşünce. Ben düşünce gücüyle ne yapabilirsiniz mesela Ne yapabilirsiniz ki en fazla iki kaşık bükersin ona da büyüme diyoruz biz onun dışında da bir kalem oynatırsın, bir şey yaparsın. Benim düşünce gücüyle oynatabildiğim. Ben şöyle bir düşünüyorum. Şöyle düşünüyorum ne oynatabilir? Bir şey yok. Var aslında ya. Yani fazla. Bir yani. Bir, fazla bir şey yok derken aslında. Hayır bir şey var. O kadar da şey yapma yani. Yani onu, düşünce gücünü o kadar da küçümseme yani. Ama bilimsel şeyler düşünürken de hiç hareket ettiremiyorum. Tabii yani canım başka onu demek. Ki, zaten belki de şöyle olabilir. Yani düşüncenin düşünce gücüyle hareket ettirilen şey Ortaya çıkan olay bilimsel olabilir O tabi canım o bilimsel sonuçta Bilimsel araştırmalara konu olacak bir şey var, var Efendime söyleyeyim tıp En güzel bilimlerden bir tanesi Matematik gene en güzel bilim O düşünce gücü oraya kadar gider yani Bu arada ürünün ne olduğunu adı açıklanmış aslında Neymiş adı? Erke, ee, Erke Dönergeci Dönergeç mi? Dönergeç diye bir şey ben hayatta almam Aa süper Bu şey herhalde ya Döner döner, geç استانse. Dönerle misin? ilgili bir şey. Tepkinle yerek ekmek döner geç. Ya bırak Allah aşkına ya. Bes daha... dönerdi. Daha böyle bir şey hani sokakta döner, döner ya mesela yürürken döner yerken böyle malzeme düşüyor falan ya. Malzeme derken soğan düşerken yani <gülüyor> fazla. Düşer, döner nerede bahçede... düşer? Döner ya. de düşer. Yani evet. Ankara döneri çok düşüyor. Yaprak döner pek düşmez öylese. Ankara döneri esas yaprak döneri. Senin dediğin kıyma döner. Hayır abi döner yaprak düşer. Döner. ...döner de düşer ve en acısı da odur yani. Abi tecrübeli... dönerinin adı et döner... ...yaprak döner o kıymayla yapılan... ...böyle büyük büyük levhalar... ...yaprak gibi levhalar halinde çıkıyor da... ...ondan yaprak döner. Tamam, ben de diyorum ki bir profesyonel döner yiyicisi... ...bir gramını bile... ...ziyan etmez düşürmeden yemeyebilir. Yalar yeter. Profesyonel yitar. döner yiyicisi değilim. Niye? Dindim. Az döner yemediniz bugüne kadar. Yedim ama düşürüyorum hala düşürüyorum. Onun döner geç gibi bir şey olursa mesela... Düşen döneri de tekrar o i̇çine. ekmeğin içine koyan bir sistemse... Vallahi Şimdi, bravo. Çok özür dilerim ama maalesef böyle bir şey yok. Hiç hayal kurmayın. Etsiz döner mi? Hayır yani döner... Tavuk döner gibi bir şey mi? Döner geçtiğince, Abi ne alakası var dönerle bilimsel düşüncenin gücünü ya? ya abi, sen döner, döner, döner Allah Allah biz tamam. mi abi? abi? Ben söylemedim bir kere bunu. Ürünün adı açıklanmış. Dünkü yapılan tanıtım toplantısında. Erke döner geci. Erke döner gece. İy. Bence daha güzel bir isim var olabilir ona. Dönder ne? geç <gülüyor> Rekamlarına yani, da Fatih Terim çıkar Ama var ben duydum Dönder dönder dönder diye del, Deldir deldir geç var Dönder dönder geç Yani bir şeyi Deldir bu, geç bir... neydi Fahir? Bir şeyi deliyorsun devam ediyorsun <gülüyor> <gülüyor> o, o, Yani o zaman bir şey değil o Anlattığı şey ona eğlenmeni deliyorsun Deldir geç Dosyaları del Hani dosyanın içine koyuyoruz ya kâyatları. Del geç o del geç Del geç kağıt tarafından delirgeç bak deyince, a, bir kağıt de oraya kağıt, <gülüyor> kağıt tarafından bak Okta kağıt tarafından mı tabi tamam delirgeç. işte kağıt tarafından del geçti işte. ama insan, sen kullanılan del de kağıt deldir geçler Hayir abi tamamen yanlış yorumluyorsunuz şimdi benim mesela sen bana söylersen Faiz Okta o kağıtları koydun mu dosya koymadım o zaman bir deldir geç bak mesela burada oluyor e? ama cihazın adı del geç Cihaz Peki alet. ben o cihazı tek başına koyduğum zaman kendi affedersin delip de geçebilecek kapasitede bir şey mi o? Değil. Değil doğru. Ben sana ne diyorsam onu yap. Nereye Deldi... doğru ya Ege? Deldi de geç. Devam e, et yani nereye durma. Gitti, ne, nereye gittiğini bilmiyorum ama şu istasyonda şu noktada <gülüyor> hak veriyorum. Haklı da. Bir sonraki Zaten... durakta ne oluyor? Çünkü ofiste bilmiyorum. bu tür malzemeler çok fazla olmuyor. Yani Ofis il... malzemesi. Ofis malzemesi ama Hak, gene haklı gene haklı da abi iki konu arasında şey yok yani bak hocam anlatıyorum bir dinle evet, ben hayır. bunu bir mesela Bilmiyorum nasıl hayır. ofislerde bir fotokopi odası var tamam bir de gene haklı ofislerde o var bir de delgeç odası bak tamam doğru ama ne oluyoruz oraya gelen insanlar birikiyor birikiyor orada ne oluyor tabii şefi geliyor şefim falan bir şey açıklıyor deldir geç deldir geç orada ne güzel bir şekilde yani arkadaki tamam, iş arkadaşı Tamam Delgeç mi deldirgeç başka bir adam var. Delgeçin hareketinin sürekliliğini sağlayan ilave bir alet gibi düşünüyorum O zaman sen dediğin şef. Deldirgeç olan şef yani öyle mi? Şef de olabilir. Hı. Ama o zaman makine olduğuna göre robot gibi robot bir şey. Robot gibi bir şey. O yüzden makina. Makina. Anladın mı? Yani biraz daha vurgulamasan belki. <gülüyor> Anlamadı ne? Dönderge ne? Dönergeç mi? Dönergeç. Nereden deldir geçe nereden geldik sen? Ne Bu adı mi? dön dön dönen bir alet. Herhalde anladığımız kadarıyla. Vallahi dönerek galiba elektrik üretiyormuş ya. O açıklanmış. Onun adı trafo değil miydi? <gülüyor> <gülüyor> türbün, pardon, türbün. Su türbinleri böyle. böyle öyle diye ben. Ay ben anladığım kadarıyla şimdi türbün <gülüyor> belli bir yerde dönüyor. Mesela <gülüyor> çarşı. Çarşı'da <gülüyor> dönüyor orada. Evet. Ama geçmiyor. Bu hem dönüyor hem de enerjinin olmadığı yerden geçiyor. Merhaba ben geldim. Enerjiye mi ihtiyacınız var? Savaşları bitireyim diye dönüyor. E aynı şekilde işte bu da bedava enerji üretiyor ama düşünce gücü. Ne o zaman? Bilimsel düşünce gücü dedi. Acaba bu. Makineleri düşük gücü de elektriğe Biri. çeviriyor. Ben olur mu elektrik Bravo. Öğretim? Bence yüzyılın bu aleti budur. Zincir bir bu iki. Kara karada dönüyorsun da. Nasıl yapabilirim? Nasıl yapıyor? O yürüyorsun ya. Hangi ada Pardon ben? Ne? Odada ya. Ha odada ben adada. da yürüyorsun böyle nasıl yapabilirim? Nasıl yapabilirim diye. İşte o yürüyüş sırasında bir, bir enerji kinetik bir enerji çıkıyor. var. Ne oluyor? Onu hemen şey aletten böyle mıknatıs gibi bir şeyle çeviriyor. Şimdi hiç bu açıklamaları aslında yapmaya gerek yok. Çünkü e, dünkü tanıtım toplantısında e, katılan emekli Tüm Genel Çetin Uğural şöyle demiş. Bilim literatüründe bu konuyu şu an izah edebilecek bir altyapı yok demiş. O zaman bilimsel düşüncenin gücü demeyelim. Dolayısıyla anlaşılamaması normal. Ama bu buluş savaşları bitirecek. Şu anda patenti yok ama çok büyük bir e, buluştur diyerek Bilimsel düşüncenin gücü diyerek alkışlamışlar. Her Kim herkes. bulmuş bunu çok affedersin nokta. Bilim adımı değil demek ki bu. Bilim dünyasında olmayan bir şey olduğuna göre. 20 yıldır gizli yürütülen bir projeymiş bu. Nerede? Türkiye'de. Ha bize ait bir şey bu. Evet bu abi. Yani şey, gönül enerjisi mi? Bilim dünyasında olmayan ne var yani bunu açıklayamayacak? Ha, bilim dünyasında var da şu anda literatürde yok. Ya yani yani zamanında da... gerçekleşiyor her şey aynı da tabii. zamanda soğurma Gitar diye bir şey. Nasıl şey olacak ya? Soğurma dediğin yoğuşma mı faal? Yani yoğuşma mıydı, soğuk emisyon muydu, emisyon hacmi miydi? Neydi o bir şey çıkmış diye bir. Soğuk füzyon falan. Soğuk füzyon. Bak nasıl biliyor. Adam bilimselle yatkın. Bu nasıl bir şey net bir şey sence? E, soğuk gezi? emisyon dedin ya. <gülüyor> <gülüyor> <Ben> <gülüyor> Neyse anlamadım ki aletin ne yaptığını anlamama. İşte bütün bilgiler bunlar abi. Ben hepsini toparladım. Ya biz bunu der. nerede kullanacağız doktor? Onu söyle. Şarj mı edeceğiz telefonu? Enerjiye ihtiyacın olduğu zaman kullanacaksın. Ne oğlum? Ben enerji vücut... içeceği gibi bir şey mi? Ha? Hayır öyle içecek gibi. Bir şey, bir şey mi? Az zaten açıklayamıyorsun bunu. Ulan, Ulan makina mı istiyor? Ben mi istiyorum? Onu söyle bari. Neyi? Neyin? Enerji. Ulan enerjiyi bak Ulan ulan uğulam, <gülüyor> konuşmaya konuşmayacağım. Bilimsel düşüncenin gücü senin ki tam kapadayı düşüncesi ya. Bak, ya ne abi. istiyor? Ben mi <gülüyor> istiyorum? O mu istiyor? Makina mı istiyor diyor? Makina niye istesin abi? Sen senin enerji ihtiyacın oluyor. Param da yok cebinde. Evet. Hemen erkeği Ebeğe çalıştırıyorsun. Enerji alacak param. Farklı konulara girme. Niye tamam. benim param yok falan diyor? <gülüyor> Kafayı karıştırma. Erkeden enerji alıyorsun. Erkeden enerji. Artık alır. ne ne konuda kullanmak istersen o konuda da kullanıyorsun Mesela, Şöyle söylenmiş yani e, uçaklarda, otomobillerde, fabrikalarda ısınmada ve soğutmada soruyorum. Ben so, uçak soğurmadayım ama otomobil miyim? Çok afedersin. çeşitli ev aletleri miyim <gülüyor> Bu soru kime soruyorsun? Her birimiz rahatlayacak. <gülüyor> Herhalde sonra. bana soruyor. Ege sen <gülüyor> rahatlayabilirsin. <gülüyor> ben bunu erke bilimsel araştırmalar merkezine soruyorum. Demin diye senin ihtiyacın olduğunda diye. Sen hiç elektriğe ihtiyacı olmuyor mu? Ya benim arabam mı var? <gülüyor> benim uçağım mı var? Bana bundan niye bahsediyorsun onu soruyorum. Ya ben kişisel olarak kullanabiliyor muyum? Tamam bundan sonra seninle konuşurken düşün <gülüyor> önce düşüneceğim. Belki Fahirin araba almam mümkün hayatta olacak. Hayatta neye ihtiyacı olur Doğru diye. araba aldıktan sonra rahat rahat konuşabiliriz. Abi ev, evde senin fırının yok mu en basitinden? Var abi hem de en kalitelisinden yok. <gülüyor> Peki. Neyle Bundan... çalışıyor bu fırın? Ne, ne pişiriyorsun daha doğrusu? Ne Öyle pişiriyorsun? <gülüyor> Yeri geliyor kestane pişiriyorum çok afedersiniz üstünüze afiyet. Yeri geliyor börek yapıyorum. Yeri geliyor balık yapıyorum. Peki şimdi örnekleri çoğaltabilirsin eminim ki. Bundan birkaç ay önce. Evet. Senin elektriğin faturayı geç yatırdığın için kesildi mi kesilmedi mi? Kesilmedi. Nasıl kesilmedi ya kesildi ya abi elektriğin senin? Benim elektriğim kesilmedi abi. Nereden çıkarıyorsun ya? Onu değil. Peki suların donmuş muydu geçen yıl? Siz sularım dondu. Geçen süre Nasıl açmaya suların... çalıştın onu? Nasıl açmaya çalıştın? Çaydanlıkla ha. kettle'da su kaynatıp dökmedin mi? Hayır. Yoluları? 80 yıl sonra bizim literatürümüze mührüz kavramını soktun. <gülüyor> Neydi? Mürhüz. Neydi ne o? M. Ne? Tüplü şey söyledin ya o ha, gün hayatım. Hürmüz, hürmüz. Ha. Hürmüz, işte Bilmiyorum, o yerine orada bir dönergeç olsaydı... Dönergeç olsaydı açılır mıydı? Açılırdı tabii. Ah benim Hatta açmaya gramım. bile gerek yok ya. Koyardın su, suyun şeyine. içine bir parça. Gerçi su yok değil mi ortada? Şimdi benim anladığım kadarıyla bu döner geçin basın <gülüyor> toplantısında bilim adamları yok. Çünkü literatürde olmayan bazı şeyler olduğundan biz hiç gelmeyelim demiş. Biz anlamıyoruz demişler. Biz ortada su... ne cihaz olduğunu açıklayacak birisi de yok. Ortadan niye... isim açıklanmış o da biraz çirkin bir isim ne yapacağını da bilmiyor bir temenni mi var ortada yani. Aha. Bir başka bilgi daha elde ettim <gülüyor> cihaz aklına. Buyurun Şimdi şöyle bu, bu tanıtım toplantısında 29 Ekim'den itibaren biliyorsunuz televizyon ve yazılı basında reklamlarını görmeye başladık. Bu evet. tanıtım toplantısı dün yapıldı ve bu toplantıda bilmiyorum bilim adamı var mı o yönde bir bilgi yok ama belki de vardır. ...ama ağırlıklı olarak askerler, emekli paşalar var... Ee, ...ve şöyle anlatılıyor... ...erkenin yakıta ihtiyaç duymayan bir kuvvet makinası olduğu ortaya... ...yani bir makina olduğu açık var senin de eminimle... ...böyle bir şey... Ee, ...bir kuvvet makinası... ...acaba bu askeri proje miymiş... ...hep öyle paşalar falan olduğuna göre... ...bence ütü tipi bir şey... Bazı askeri projeler sonra günlük hayatımıza giriyor ya Mesela tüfek <gülüyor> Abi bu ütü tipi bir şey Neden çünkü emekli paşalar Askerler nedir kılığına kıyafetine Hep dikkat eden insanlar Şimdi... Jilet gibi giyinmeleri gerekir zaten öyle alışmışlar En büyük sorunları ne Ütü Bravo. <gülüyor> Şimdi bu proje Bu adam çok etkileyici bir adam ya Etkileyici ben diyorum bazen dinlememekte fayda var <gülüyor> Çoğu zaman dinle Yani hak veriyorsun bir noktada o verdiğin hakkı sanki başka alanda almış gibi günün rahatlığıyla devam ediyor konuşmasına. Şimdi e, bu Çetin Paşa emekli tümgeneral dedi ki onun koordinatörlüğünde yapılıyormuş bu ama davetlilere ne? sormuşlar çıkarken hani nedir bu proje diye. Vural Savaş mesela katılanlardan biri projeyle alakam yok benden ne beklentisi var onda da bilmiyorum. Büyük bir proje olduğunu e, Anlaşılıyor. Dur. Salon S bayağı büyük çünkü. Hayır beni davet ettiler. Çetin Paşa ve arkadaşları ben de geldim demiş. O yüzden hani ser verip sır verilmeme olayı devam ediyor. Hala. Değer evet. öbür gün de o Biz evimizde yaptık enerjimizi çok güzel. Al şu pili biraz tak. <gülüyor> diyecekler. Mesela İsmail Hakkı Karadayı'dan açıklama var. Eski genelkurmay başkanımız. O da ben de meraktan geldim ne olduğunu bilmiyorum demiş. E burada gazeteci mazeteci girmemiş mi? Hadi bilim adamı görmedik. Girmiş canım. Bütün gazetelerde var diyorum ya. He. Söylenebilecek her şey söylenmiş gibi aslında. Vay be. Ilgili. o ilgili. Ne zaman görecekmişiz biz erkeği? Bilmiyorum. O konu hakkında da bir şey yok. Ya bir de herhalde çok yakında. Bana böyle çok e, Hızır gibi yetişecek bir cihaz değil yani. Ben Aynen. şimdi evde 30 milyon 35 milyon bir elektrik parası veriyorum. He. Cayır cayır da elektrik... Ne, ne, ne o para bana fazla geliyor. Televizyonum açık, buzdolabı açık, çamaşır makinesi iki günde bir gar gar gar. Bulaşık makinesi de desen öyle. Yani şey demediğim olmadı hiç. Şu telefonun şarj yok. Evde şarj etmeyeyim. Çok elektrik yok ki. Gideyim yarın radyoda şarjı takarım orada 3-5 kuruş şey yaparım falan diye. Yani öyle bir enerji sıkıntım yok. Yok da bu erkenin sonucunda küresel ısınmaya bile çözüm olabilecek bir... Ba bizim ev zaten bu seneye kadar çok sıcaktı. Bu sene biraz soğuk. Ne dedi? Az önce kendine dedi. Küresel ısınma. Demek ki küresel ısınmaya da çare bulduğuna göre bence bu fön tipi bir şey. Neden? Çünkü fön hem dedi, soğutucusu var... Fan mı? Hayır. Fan tipi bir şey. Hem de ısıtıcı çünkü yani kuru... Bir şey, de döner geç. Bir de döner geç. Fön. E peki bilim adamları 400 yıldır bir... Fön'ün peşinde ya miyim? Çünkü öyle sen, ben sen, ben seni anlayacağın hayali. tipte konuşuyorum. Fön yani hepimizin anladığı Fön tipi bir şey ama benim şu anda kafamda makine hazır. Yani çalıştır. Mesela hava sıcaklığı bakıyorsun. Küresel ısınma. Bakıyorsun mesela kapıyı bir açıyorsun. Oralar hep deniz olmuş falan. Hemen makineye ayarlıyorsun. Küresel ısınma. Kaç derece? Atıyorum. 12 dereceye getiriyorsun. Şakırt. O sular çekilmiş Tekrar buzullar işte, oluşmuş. oluşmuş Güzel tatlı bir şeyini yaşayıp geliyorsun Bu tip bir şey diye düşünüyorum ben Yani bütün dünyanın Tarihini değiştirecek bir icat mı bu Öyle diyorlar 2007'de de Bak onu da cevabını buldum 2007'de kullanıma Arz edilecekmiş erkek Bu arada cevabını buldum derken Arada sana mesaj mı atıyorlar Yok gazeteleri ayrı ayrı bütün gazetelerde Peki, nasıl uzun Büyük uzun bir uzun. alet mi var Hiç söylenmemiş değil mi onlar büyük... büyük... ilk tipi büyüktür bence bir de i̇şte döner geçse acaba bunu biraz renkli yapsa Çünkü Ali bayılıyor öyle hareketli dönen şeylere falan. Acaba bu tip bir döner hani mesela ee, buzdolabı sıkıcı bir şekilde bir köşeye itilir ya. Ama çamaşır makinesi çok güzel. Heh, onun gibi salonun ortasına koyabileceğimiz <gülüyor> çocuğu da karşısına oturabileceğimiz <gülüyor> İyi de abi dokunur mokunur hafazan Allah bir şey olur. Ya, ya dokunsun. Oğlum da. temiz enerji demiyorlar mı buna? Abi temiz enerji diyorlar da Fahim ne dedi? Fön gibi bir şey dedi. yaklaşırsam maklaşırsa. Almaz, duvardan ya, şey yaparız enerjisini. Çarpar diye. Çeyreğen tutur. yapmaz ya onu şey yaparız onu. Çünkü bizim bir ayımız kaldı Bir aydan sonra biz ekmamaya başlayacağız Yani onu da kaşıkla yedirirken Bir döner geç Bir şey yani. olması lazım karşısında. Şimdi Zaten bunu tamam. acaba 2007'den önce yapılamaz mı Şimdi 400 yıldır bilim adamlarının Peşinde olduğu bir proje olabilir ama Ya bu, Oktan 7 yıldır şey diyordun ya Hayır, 20 yıldır üzerinde çalışılıyor abi 400 yıldır ki de 380 bilim sene bir köşeye atmışlar Hayali hayali Şöyle bir şey var hani Buna da çok umut Ege. Yani Niye? Her şeye çözüm olacak diye bir şey yok bu yani Ali'nin bir takım hani ekmama problemine falan çözüm olacak öyle bir şey söylenmiyor. Ama mama da enerji. Beni akedeş istemek zorunda bıraktırma. Ya bu adamlar küresel ısınmaya bile çare olacak bir tamam, şey diye. Tamam küresel ifadesi. ısınmaya çare olabilir. Ona diye. kadar Ay, benim şey yavrumun açlığını niye düşünmüyorlar? Ne bileyim abi benim ben mi ya. Ne oldu Allah Allah. küresel ısınma durdu ama Ali ağlıyor da. Ben bir baba olarak benim küre umrumda değil ya. Önce çocuğum. Tamam büyüyordu. abi ne bağırıyorsun bana? baba? Allah Allah ya. O da doğru. Sen de baba yarısı amcasın bir taraftan. O çocuğu düşünmüyor musun hiç? Küresel, küresel, küresel, küresel ısınma küresel ısınma. Bir takım hayaller peşinde. Çocuğu sabah ve. kucağıma aldım. O battaniyeyi atmış üstüne. Elleri buz gibi. Küresel ısınmadan şikayet ediyorsun. O çocuk donacak yahu. Zaten diş çıkıyor. Şapır şapır buradan tükürüyor. Üstü başı sırızlıkla. Zatüre olacak diye korkuyorum. Küresel ısınma diye şey yapıyorsunuz bana. Biraz uyun'a gitsen de şey git ne mı yani. kuracağız abi adamın evini Bir tane yani. döner geç başka bir istediğin döner, döner, döner geç istiyor Ben şey koyayım ben Hem şey çocuk oyalansın hatta. hem ona ben rahat rahat mamasını yedim. Bir vitamin yedireceğiz de üstümüz başımız Yapış yapış vitamin oluyor ya Doğru söylüyor oğlum adamın şeyine gitti Kaşık, Kaşık mamasına başlamak istiyoruz biz artık Bu döner geçi bekliyoruz yok, 20 yıl, yıl bekleyeceğiz ya. yani? adamın, bu bekleyeceğiz yani Adam 20 yıl beklemiş bir yirmi yıl Hayır yanlış anlıyorsun. Başka başka <gülüyor> çözümler getireceğim şimdi. Doğru ya Ege'de bir 20 yıl daha mı bekleyecek o çocuk donarak türlü ne türlü hastalıklarla? Yıl. Çok affedersin. Çok affedersin. Oktay doğru. sen de tamam, hiç. Tamam, doğru ya doğru ben çocuk anlamıyorum. Çocuk psikolojisini de anlamıyorum. Sıfır. Sıfır. Çocuk psikolojisi sıfır. Küresel ısınma on numara ama. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tukurası Moner Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Herkes kendi enerji kaynağıyla ilgilensin. Önümüzdeki günlerde bekleyeceğiz döner geçin ne olduğunu göreceğiz hep birlikte. Buyursunlar Fahir Döner geçtiğince çok önemli bir haberle daha sizi döndürmek istiyorum çok affedersiniz. Amerikalı ünlü David Blaine dediğimiz zaman akla gelen tek Manyak kurum. sihirbaz değil mi Manyak o? Manyak sihirbaz David Blaine. 33 yaşındaki artık... Rahatlıkla telaffuz edebiliyoruz, değil mi? Gerizekalı. Evet. Gerizekalı. Ee, dün New York'ta yeni bir gösteriye Çünkü Bu hakaret değil, meslek değil. Bir şey. mesleki bir deformasyon diyoruz biz buna. E, yerden 15 metre yükseklikte birbirleriyle bağlantılı üç parça demirden oluşan bir çeşit çembere. Bu çemberi şöyle söyleyeyim, ab böyle bir çember var. Evet. Ab böyle bir tane daha var. Hatta böyle astronotlara falan şey yap ya da böyle eğlence merkezlerinde, şık eğlence merkezlerinde bağlanıyorsun o fır fır, fır dönüyor böyle. Evet. Bir dünyanın şaşırıyorsun. Tamam. Ha. O alete bini, bindi, bindi. O aletten diye bizde yok. Niye biz bebeği ona koymuyoruz? Oğlum çocuk biraz daha büyüsün öyle koy ya. Şimdi onun bungalda var bir ya. sorabilir miyim? Bungalda olur mu? Bungaldan üstüne mi düşecek? Ondan David Blaine'e verilecek. 33 yaşındaki adama verileceğine. Adam kendi yapıyor. Biz yarın öbür ya. gün kaşık mamasına geçeceğiz. <gülüyor> Ona koysak çocuğu bir lokma verdik. Çevir. Çocuk aa falan diye bir neşende ağzını açtı. Lokmayı bir lokma daha ver. Ver çevir. Bundan değil. Merkez kaç kuvveti diye bir şey var ya. E, tamam. E, bungalda doğru hücum etsin bütün kaşık maması. Ben aleti anlamadım ya Fahri bir daha anlatsa. Birbirine bağlı. Bir üç. çember düşün. Evet. Ya bir çemberdeyim şu anda ben. O çemberde şu anda çemberin ortasına çember... bağlıyım, tamam mı? Ha, tamamen senin belini mi kavruyor çok şey Yok. Çember böyle etrafında. Ha etrafında seni gelmişler. Gelmişler. Germişler. Evet böyle gelmişler germişler. O da. Evet. Ben de böyle bir pozisyon aldım. birkaç tane e, şey gibi İçi düşün. İçiçe geçmiş çember. Melidyen varmış gibi düşün. ...böyle onlar ama dönüyor böyle... Vuh, vuh, vuh. Dönüyor. ...yani böyle affedersin... ...İsmen'deki gibi yani... Ha. ...sağlı sollu geliyor... İşte tamam onu bir ama... ara ara durdurup... ...kaşık mamasını verip sonra tekrar çevirebilirsin... ...olabilir, o güzel olabilir... ...o güzel olabilir, ben bunun araştırmasını yapacağım... E, ...yerden 15 metre yükseklikte... ...bu adam valla biz sapık seviyor... ...bir yükseklerde bu... Bir yukarı... kimse, ...kimse göremiyor ya ondan seviyor adam... E, ...üç parça demirden oluşan bu çemberde... ...iki gün boyunca hiç durmadan inmeden çok affedersin açlık susuzluk kabahat bu gibi şeyleri düşünmeden devam edecek ee, iki gün sonunda yani sonunda dediğimde Cuma günü e, gazeteleri düşeceğini e tahmin bunu, ediyoruz. E bunu yaptı daha önce niye çember olmasın? Ama Baba o zamanlar içinde... sabitte. O sabit mi tarih? Dönüyor çemberler. E bu bu önemli bir fark mı ya? Çok farklı. Manyak bana. gibi inecek ya bu sefer kurtuluyoruz <gülüyor> Benim iki, kadarıyla. ben anladım kadar. Bence tam böyle iki gün boyunca yalnız benim korkum bu şimdi bu arada bir şey yapmaya çalışır yani ya ben böyle yemek de yerim falan diyecek ben sana söyleyeyim. Milletin üstüne saçılacak 15 O metere. saçılacak kimin üstüne saçılacağı da belli çünkü çemberin deveranı yani dö döndürülüşü sırasında nereye artık isabet elirse nereye denk gelirse peki biz başka bir şey soracağım ya bunun hızı neymiş Fahir var mı elimizde bilgi? Bağıl hızı mı? <gülüyor> ne bileyim ulan ben hızlı bak sinirlendim. Sen mi? niye <gülüyor> ulan diye konuşuyorsun bugün ya? Ya arka, arka, sevdi, Sevgimden. Tamamen hızlı hızlı sevgimden. bir şeydir herhalde. Hızlı hızlı bir şey. Hayır şunun için söylüyorum. Şimdi çok hızlıysa bu ev görünmez ya. Yani yani orada orada şey iner, iner ha, yemeğini de yer. İner gider gezer gelir tekrar çıkar. Ha o kadar hızlı değil. O ka kadar, o kadar hızlı, hızlı, hızlı değil. Nasıl bir şey? Midesini ben... bulandıracak ha, kadar. Bir insanın hakikaten <gülüyor> ifrazatını getirecek kadar bir şey. Ama iki gün boyunca hiç durmadan. Yani öyle ben affedersiniz ineyim. Bir iki dakika bir portakal suyu için bir kenarda bir soluklanayım falan gibi Nerede bir olacakmış bu? Nerede olacağı var mı? Başladı bile ne, New York'a başladı. başladı. Nerede? Şimdi Kızılay'da yaptığını düşünsene bunu. Döverler bu vallahi, döndere döndere onu Afyon'a kadar. Biz da o, da. Kim izin veriyor buna. Buna kim New York izin veriyor? Belediye başkanı, kim verecek? New York Belediye Başkanı. Burada Bizim New York'ta bir reklamı olur. Tabii canım. Çünkü New York biliyorsun artık revaçtan düştü yani. Tamam, teşekkür ederim. Bir anda sussunuz. New York konusunda bilgilerimizi tekrar sınayacağız. Diyoruz, Oktay Bey'e dönüyoruz. Oktay Bey, siz de dönmeyle ilgili de başka neler var? Hakikaten sabahtan beri bir takım dönen cihazlardan kaptın. bahsediyoruz ya. Döndermeyle ilgili bir haber değil bu. Bilim adamlarından gelen bir açıklamayla ilgili bir Ama haber. Ama literatürde açıklanamıyor. Çok da önemli bir haber değil gibicesine geliyor bana. Ee, Amerikalı bilim adamları erkek şempanzelerin yaşlı dişilerle beraber olmayı tercih ettiğini ortaya koymuş. Ortaya koymuş. Zaten şempanzeler bunu ortaya koymuşlar mı? <gülüyor> Onu ben de ortaya koyardım yani. Böyle bir şey olabiliyor arkadaş. Lütfen. Şimdi e, dişi şempanzeler e, olgunluğa 10 yaşına doğru ulaşıyor. Ulaşıyor. Tamam. Gençirsi dediğimiz zaman. Erkeklerse daha genç. Daha geç yani. <gülüyor> Yanlış <çok utuk> okudum <gülüyor> Ve e, bir takım şeylerde oluyormuş. Ee, o şeyler nokta birden üstü kapalı geçince ben şüpheleniyorum. Afedersiniz. Çok üzüldüm. Gerek... seks hayatını gözümde canlandırmak istemiyorum sabah sabah. Ha şey varsa onun nokta o. Çünkü haketlerin üzerinde onu da verebiliyor. Canlandırmak istemediğin gözünde canlanmasını istemediğin şey üzerine bir takım ayrıntılar var burada. Ne kadar işte erkekle. Kaç saniye? Ama ama nokta, ama tamam. Süreç olarak ne kadar falan? Evet, biz ayrılan sürecin burada sonuna geldik oluyor yani. Evet, aynen öyle. Fahiribi var. Mı, neden böyleymiş peki? Nasıl neden? Ya Böyle. tamam, hani şey demiyorum da. Maymunluklarından. De. Maymun iştah dediğimiz şey işte burada da geçerli. Bravo. Ya yani şöyle de bir şey var, hemen onu da vereyim mesela maymunlarda da erkekler tüm dişilerle Çiftleşebilirken dişi şempanzeler beğendikleri altı kadar. Ha o iyi olmuş. Bu <gülüyor> kadar iyiymiş ya gene. O iyi olmuş ya. 6 çünkü daha önceden 3 4 ile sınırlamışlardı. Çok sorun çıkıyordu. Sonra bir ara serbest bıraktılar. Onda da affedersiniz maymun olduğu için suyunu çıkardı. Ama 6 beğendi erkek maymununuyla e, hemen arka arkaya görüşme yapabiliyormuş. O 6 neden biliyor musun? Neden? Bir tane şey vardı ya bu çocuk hatırlıyor musunuz? Susam Sokağı'nda. Sevdiğim Değil sayı, sayı altı. Sevdiğim sayı altı. Bir elimde beş parmak var sandalyenin dört ayağı var falan diye bir şarkı vardı. Tamam biliyoruz. E şempanzelerin eğitiminde de Susam Sokağı çok önemli. İşte bak. <gülüyor> yani bak söylediği her şey doğru. Ama bu geçiş. Geçiş, <gülüyor> Ege yani geçiş ondan... süreci sert oldu. Evet. Sert oldu evet. Oktay, bunu bir geçiş süreci olarak düşünmeni istiyorum. İlerleyen günlerde her şey rakamlar yerli yerine oturacak. Şempanzeler de ee, bir sonraki aşamaya geçebilecekler. Buyurun Fahir Bey o zaman. O, o zaman <gülüyor> size <gülüyor> Mars'tan kartpostal var. <gülüyor> Kim atmış? Mars'a giden mi var bize kartpostal? <gülüyor> Spirit'li Opportunity'nin en güzel fotoğrafları. E, bunlar bulunmuş mu? Bir ara kayıttı. Kimse ulaşamıyordu. Aa, bulunmaz olur mu canım? Zaten gittikleri yer belli. Arada bir haylazlık etmişler ama onun dışında 2 <gülüyor> e, yıldır gönderdikleri en nadide fotoğrafları yayını birbirleriyle çekilmişler böyle opportunity ile spirit yan yana böyle kendileri çekip <gülüyor> kendilerini çekip onu çok güzel bir e, affedersiniz marstan kartpostal adlı bir e, kitabın içine yerleştirdiler marstan Kartpostallar adlı kitap baya da pahalı çok affedersiniz 300 dolar kadar eğer araya sıkışmış bir 200 dolarınız varsa ve Mars'la ilgili tüm gerçekleri bilmek <gülüyor> istiyorsanız. <gülüyor> işte Mars'tan <kartpostal. gülüyor> İşte kaçınılmaz bir fırsat. Ben kapı kapı dolaşıp bu Mars kartpostalları kitabını satsam. Eskiden o ansiklopediciler de vardı. Vardı Fahir Ne oldu onlar? Gene haklısınız. Bu <gülüyor> ne şimdi? Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Buyurun Fahir Bey. O zaman size bir rekor haberiyle daha çalkılandırmak istiyorum. Eski Dünya Satran Şampiyonu. Kasparov mu? Hmm, Topalov. Topalov. <gülüyor> o öyle bir şeysi var ya. Veselin Topalov. Ee, İspanya'da bir... Velissellim. Velissellim ile. <gülüyor> Veselin Topalov. <gülüyor> ne? Veselin Topalov. <gülüyor> Velissellim. <gülüyor> tamam söyledik biz Bir daha bana da laf ederseniz var ya. Kalbinizi kırarım. Ee, İspanya'da bir gösterim maçı yaptı Topalov gözleri bağlı bir biçimde e, Satranç tahtasını ve taşları Çok üzünen, görmeden oynadı Nedir bu yani Ne şimdi bu Öyle mi? Bu Çok ne demek karşımdakinin ne oynayacağını ben biliyorum Şov mu bu Yoksa Söylüyorlar mı kulağına şu şu şu şu diye Ne, ne söyleyecekler kulağına Mesela şu, at şöyle. bilmem nereden bilmem nereye gitti falan diye at aldı, hareket... gidiyor. at aldı başını gidiyor Topalov. at aldı başını gidiyor Kale desen sabit işte rahat ol hareketlerine aynen devam Çok Aldım iyi kanalı, bilmiyorsun bu sonucu. Ya bilmiyor oğlum mu? söylüyorlar O kafada canlandırıyor yani senin bu Zihin gücü var ya o tür bir şey Kafada mesela adamın plazma gibi bir şey var Oraya yansıtıyor Orada takır takır oynuyor ince ince planlarını yapıyor Çatır çatır oynuyor Ama arada pulları falan deviriyormuş Pull demeyelim de onlar artık taşları falan deviriyormuş Çünkü <gülüyor> bir taraftan da <gülüyor> tablo oynuyormuş <gülüyor> Sıkılıyor adam çünkü karşısında Gutik bir rakip koymuşlar adam orada bir güzel tablasını da oynuyor. E, bu dünya üzerinde yapılan ilk böyle bir güzel gösterim maçı. Bilboğa Üniversitesi'nde Macar Kadın satranççıyla. <gülüyor> ile... Bilbao Rıza Üniversitesi'nde. <Bilbağ> Üniversitesi'nde <gülüyor> Üniversitesi Macar Kadın Satrançı ile yakınlaşmışlar. Ne yapalım? Ne yani şimdi haber ne? Adamın gözünü kapalı olması mı? Bu tamam kadınla abi, yakınlaşması mı? Hepimiz gözü kapalı satranç oynuyoruz ya. Adam bir şeye ilke imza atıyor ya mesela. Kadın bundan mı etkilenmiş? Kadın bundan etkilenmiş. Bir de adam böyle... Bir... Konsuz bir şeyler kazanmış ki. mı peki? Ka Onu söylemiyor. Ama anladım ben. de öğrenirim çünkü gözü kapalı. Çünkü dost. Bir noktadan kazanır. sonra birisi şey yani. Şahmat oldu Ege Bey, isterseniz açalım gözleri der yani. Bir de nasıl elini uzatıyor yani? Nasıl elini? Tabire devrilir. Sen uzattın mesela şimdi piyonu tutacaksın, şey tutacaksın diye. Bir kere zaten dokunduğun taşı o oynamak bir... zorundasın. <gülüyor> Sahte kural var değil mi dünyada? Öyle bir şey var evet. Şöyle bir şey söyleyeyim size. Adam dokunmamış. Taşları dokunmadan. Dokunmadan. İşte Zihin gücüyle o mu esas şey? Hayır canım bir tane bulmuş herif sen şunu süre oyna falan diyor. O garibim de gidiyor ne dese cebine 3 kuruş girecek diye adamın maymunu olmuş orada. O da kadınla ilgileniyor orada. O da kadınla ilgileniyor falan ama gözü kapalı adam kadınla da aynı. Yalnız gözünü bir açmış bir saattir ben bu kadınla mı ilgileniyorum demiş. Kadın da üzülmüş çünkü biraz şeymiş yani çirkinceme bir şey. <gülüyor> Geçkince emmemiş, ağlaya ağlaya gitmiş. Ama sonra gönlünü almasını bilmiş. <gülüyor> kadın kimmiş dedim Fahir. Macar kadın. Macar bir kadınmış. <gülüyor> macar kadın. Ha. macar kadın. Ne işi var abi Bilbo Üniversitesi'nde Macar kadın ne bileyim ne, Bilbağar Üniversitesi'nin kapısında Macarlar giremez mi yazıyor? Ne bileyim abi bana böyle kimlik kontrolünde nereye gidiyorsunuz demişler. Niye o zaman Macarlığını vurguluyorsun kadın? Kapıda pil, sormuşlar. Pilpağ Üniversitesi'ne demiş orada. orada şey, öyle almışlar. Işte. Hayır başka bir özelliği kadın olmadığı demiş demiş için. 30 sorun. yıllık Macar'ın böyle salam görmedim. <gülüyor> Hayır sen cidden, Macar kadın deyince bildiğimiz iki şey var. Bir kadın olduğu bir, bir de Macar, macar, macar olduğu. Nesini güzel, sorayım yani? O macar çok nasıl? güzel bir tamlama Macar kadın. Macar. Kadın nasıldı? Macardı. <gülüyor> Çok güzel değil mi? Sizin de hoşuna içiniz gıcıklanıyor valla. Evet yazın mıcır haberlerini okurken de öyleydim ben. <gülüyor> Nasıl bir? yüzünden gene kaza aldı derken benim gözümde <gülüyor> <gülüyor> Macarlarca alınıyor. Öyle bir şey işte. Öyle cesine dün, bir dünya diyorum. O zaman tıp dünyasından bir haber. Tıp <gülüyor> fakültelerine. Vereceğim. Hemen çok kısa bir haber. E, Seks bypass ameliyatından bir ay sonra mübalağa etmeden denenebilir demiş Doç. Doktor Besim Yiğit. <gülüyor> mübalağa etmeden. <gülüyor> Yani tabii ama öyle abartmayın <gülüyor> yani <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> falan diye. Hafif hafif güzel güzel yapın mı diyor. Aynen böyle demiş ya. Vallahi yani bypass olmuş bir kişi ne kadar e, süre sonra e, hmm. e, e, seks yapabilir demiş. Oktay, bir seks, ay seks, seks demeden çünkü adam böyle mekanik hale geliyor seks zaman. Evet duygu iş oldu. Duygu yükle biraz ona. Tamam. Ne kadar sonra e, aşık? kını ispatlayabilir gibicesine demiş. Bir ay sonra mübalağa etmeden rahat rahat ispatlar demiş doktor. Mübalağının sınırları ne çizilmiş mi? Ama gelip adam anlatıyormuş ondan. Şimdi bu adam da yaşlı ya bir de efendi bilim insanı o anlatıyormuş. Doktor bey ondan sonra ver yansın ver yansın diye o da mirim mübalağa <gülüyor> ediyorsunuz deyip ondan sonra gazetelere bu açıklamayı yapmış. Hiçbir ayrıntı yok mübalağa etmemenin ne demek olduğuna dair. Bir Ama, daha mübalağa duyarsam sabah sabah var ya. <gülüyor> Ama 3 ay sonra hiç sınır olmadan istediğin kadar mübalağa edebilirsin demiş. Sınır tanımayan doktorlara mı? Bir kalkalım? ay mübalaşsız, 3. aydan sonra mübalağalar başlıyor. Hayır. Bir... <gülüyor> bu gece bu gece biraz hanım bu gece isterseniz e, bir yakınlaşalım. Müballalı mı, mübalaşsız? Duruma göre. O takvime göre belirleniyor, duruma göre değil. Takvi, çünkü... Bir aya kadar hiçbir şey yok ama birinci aydan, üçüncü ayın e, sonuna kadar, kadar... Çünkü orada bizim ödememiz var, orada. <gülüyor> <gülüyor> Ödeme anladım. Evet. Böyle bir açıklaması var doçent Doktorum. Ee, ondan sonra başka ne demiş? Başkan ne demiş? Vurduluk kırdılı. Vurduluk kırdılı. O, ama o da artık. Yemin ediyorum böyle demiş. Vurduluk kırdılı yapmayın mı demiş? Ya, ya üç aydan sonra sınır yok yani vurduluk kırdılı göğüs kemiğini korumaya gerek kalmadan yapılabilir demiş. Bu adam nasıl? Göğüs Kafası kemiğinin yok. risk altında olduğu bir aşk seremonisi var mı ya? Şöyle bir düşünüyorum. Şimdi. Orada olmaz. Göğüs kemiği nasıl olacak yani? <gülüyor> Öbür türlü desen olmaz. <gülüyor> Haa var ben de bir kitap şimdi aklıma geldi. Çok enteresan. Demek ki bu doktorda öyle bir o şey var. Kitap, bu doktorda <gülüyor> da o <gülüyor> kitap <gülüyor> varmış. <gülüyor> o seromonileri biliyor çünkü çok önemli ya. Çünkü uzak doğu tamamen seremoni üstüne. Tabi güvenli seks dedikleri şey göğüs kemiğinin güven altında olması yani bütün ilişki boyunca. <gülüyor> Yoksa öyle bir şey yapmaya kalkıyorlar Sonlarını görüyoruz insanda Mübalağa Günaydın Günay aydın ay, dın dın dın Günay aydın ay, <gülüyor> Ne atta ne eşekte Ne de katıda aradın o lezzet Altın satıda Hep pahalı diyerek Bozma asabı İşte altın satı Aile kasabı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 Önceliği bırak Demircan abi başlığı ver başlığı. Sen kendin dedin bundan sonra her konuşmanın bir başlığı olacak diye. Tamam veriyorum. Ver. Bu bir tepki mi? Tamam Demircan abi. Oldu mu? Evet. Peki anlayabildin mi ne olduğunu? Anlamadık işte devamında anlayacağız Anlamadın öyle değil mi? mi? Anlamazsın tabii. Anlamazsın. Ne alakası var benle ya ne ne ne yaptım ben gene? Şimdi Buradan ilk başta şu an önce yapalım. bir tele bir fıkrayla başlayın. Ne fıkrası? Benim canım sıkkın. Sabah. Fıkra çalıp? Hakikaten zaten canım sıkkın. Sizin ben manyak manyak fıkra. Dar fıkra ne yapma var? Benim zaten canım sıkkın. Bir de sizin dertlerinizde şey yapamayacağım. Hadi bir fıkra anlatıp bir gülelim El benim bu dertlerin belki sadece benim gibi görünüyor ama herkesin dethleri aslında. Ya. Herkesin başına gelebilecek dethleri. Tamam detler. iyi hadi anlat. buradan Şimdi bu radyo kimin radyosun? Babamın. Benim radyom. Tamam. Doğru mu? Doğru. Peki ben fikirlerimi başka radyolar, başka takımlar, başka insanlar üzerinde nasıl söylüyorsam bu radyo üzerinde de söyleyebilir miyim? Radyo otluyu mu eleştireceksiniz? Söyleyebilir miyim diyorum? Ne bağırıyorsun ya? Cevap ver soruma. Söyle. Söyleyebilirim. Neden? Çünkü ben, ben kendi başıma biriyim. Anladın mı? Sen beni atsan da, kovsan da programdan ben fikirlerimi, hissettiklerimi, duygularımı söylemek ne yapmayayım? Zorundayım. Söylemek ne yapmayayım diye soruyor. soru yok. <gülüyor> ne diyecek? Söylemek neredeyim mi? Olur mu canım? Sorunda değil hayır. mi var? Söylemek neyindeyim? Ama o zaman zorundayım olması lazım. Ama daim bu. Daim gibi mi? Hayır yani sonu daimle bitiyor. Söylemek ha. neyindeyim derse Zorun, zorundayım olur o da olmaz. Söylemek nasılındayım? Zorundayım Çünkü zor ya Nasıl dersin zor Ne kadar olabilir ne kadar? ne kadar demiş abi tamam ne kadar Çünkü çok zor cevabı belli Çok zorundayım Hem çok zor hem de Çok zorundayım Radyoyu mu eleştireceksiniz demişler abi Seni başta olmak üzere Bir İki M Programın başta olmak üzere Hangisi başta kaç baş var ya şey bu. Tamam. Üç radyomuzun pardon radyomuzun başta olmak üzere üç başlı bir tepki koyuyorum ortaya. Tamam. Ben, bugün Bugünlerden ne? Çarşamba. Çarşamba. Pazartesi, Zalı bunlardan Zalı derken Salı mı? Salı. Bunlardan neden konuşturmadınız beni? Açtım telefonu Hangiydi? Hangi dedi ki? Bugün yarışma var. Evet. Yarışma günü oluyor bu olay. Yarışma vardı. Maçlar bitmiş. Badajoz günü ben arıyorum. Diyorum ki bugün benim günüm. Olmaz bugün senin günün der yarışma. Ay, ay buyur lan çok kaşeledim. Bütün gün telefon bekledim senin. Ne diye Bir telefon etmedin? Ne diye arayacağım ben sizi? Ne evet. diye arayacağım ben sizi? Ne ne bugün bugün seni alamadım ama Güzel bir yarışma oldu en azından. En azından böyle gönlümü alabilirim. Salı günü salı günü ben tekrar aradım. Kurulumu tamam. yerler altına aldım. Aradım. Ne dedi? Bugün sizin yeriniz yok. Yarın siz konuşacaksınız. Tamam ona da tamam. Ona da tamam dediğiniz iyi olmuş. Ona da tamam ama bir gün gelir bunlar işte. Ya değil vurmalar misali. Ancak yüzüne vurulur arkadaş. Ne hurması ya o tırmalar? Çarşamba günü oldu geldi. Benim günüm çattı. Pazartesi şey, salı günü. Benim konuşacaklarım nereye etti? Haftanın bütün maçları konuşurken, konuşulurken, herkes her yerde bas bas bağırırken. Benim köşem neden elimden alınıyor arkadaş? Neden alınıyor? Tamam diye bir olmuş bir şey işte. Buyurun şimdi verildi köşeniz elinize. Bu adam buradan 250 gram kıyma, 750 gram kuşbaşı, ki geçen ay 700 gram kuşbaşı aldık altın satırdan. Bunları kazanıyor diye birtakım şeyleri söylememeyi yapacağımı düşünüyorsanız başta ağabey, ikinci olarak program sakinleri, üçüncü olarak program sakini ne demek ya? Apartman sakini gibi yeni. Üçüncü olarak radyonuzun sakinleri. Ne diyordum ben? Sizden korksun. Hayır. Boşuna bekler. Neden? Ne dedin? Neden boşuna bekliyoruz yani? Nasıl ya? Boşuna bekler dediniz. Neyi bekleyeceğiz ve neden bekleyeceğiz? Ne Unuttun arada. Bilmem ne sakinlere ne. O ne demek bu ne demek diye. Ben sana... Sana mı cevap vereyim kendi hazırladığım yazım mı konuşmamı mı yapayım? Sizi ya, konuşmanızı yapın Demircan. Tamam ben anladım ben hata etmişim. En azından 5 be dakikalık bile olsa bir bağlantı kurulup değerlendirmelerinizi almamız lazımdır. Şimdi Ege'ciğim çok doğruyu gördün şu anda. Çok doğru bir şey gördün. Bu palavradan söylüyorum ben inandığımdan değil. Çok doğru bir şey söyledim ama mı? çok doğru yani ben çünkü spora tarafsız bakabilirim belki de tek kişiyim 4-5 kişi var ya daha da bir canavya 3-4 kişi daha var doğru ama yani o yüzden Ankara ucumuz başta üzere bütün takımlara neyin mesafeli olarak nesiniz? nasıl ya? neyesiniz mesafeli olarak mesafeli olarak nasıl Zorsunuz. Ne? Hayır. Zorundasınız. Mesafeli olarak nasılim? İyisiniz. Hayır. Eşitim. Eşitsiniz. Anladın mı? Halbuki tarafsız mıyım? Mısınız? Tarafsız mıyım? Eşit. Değilim. Değilsiniz. Değilim. Neden? Çünkü hiç kimse ama hiç kimse tarafsız olamaz Egeciğim. <Gülüyor> Hafif esprilerle de dikkat ettikçe yazımı canlandırdım. Ne oluyor oğlum orada fışkı? Ne bileyim anlamadım ben kapatayım mı telefonu Demircan abi? Siz esprilere de geçtiniz. <gülüyor> Hayır bu tepkimi eğer ben... Anladık Rasyon'da... Demircan abi tepkini anladık. Şimdi sen o zaman var vaktimiz de azaldı. Gel yani pazartesi bağlansaydık ne söyleyecekti? Onu söyle bitirelim. Geçti bitti. Pazartesinin konuşması pazartesi dosyasını kaldırıldı arkadaş sanki dosya var elinde misal diyorum yani misal sen beni yarın aramasaydın ben yarın oru... sen beni bugün aramasaydın ben bugün aramasaydım seni. yarın bunları konuşabilir miydim evet aynen elbette konuşabilirdim neden çünkü pazartesi salı bir de yarşamba konuşmamış oluyorum neymiş <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yok bir şey ya. yarın ne günlerde berşembe mi? yarın berşembe ne oldu da Haber tamam, zaman... ver bizim burada oraya gitcesi falan. Ama tamam. sabahtan ben seni tekrar arayacağım. Cuma günü de aramayacağız. İnşallah yarış. Cuma günü ne oluyor bilmiyorum zaten. Küçük bir aşırı yapıyoruz demiş ya abi. o beçajın bir tane bebek var. O mu? Evet. Yani o yüzden mi bizi halamızın <gülüyor> karnına urşa ne azet giriyor? O yüzden mi? Ben arada bir bi bir arada bizi müziğimizi çalsın. Bir altın çatı yapını geçilsin. Temuçan ben kapatayım mı? Kader. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay, ay aydın.